Mute Savaşı'ndaki komutanların şehit düştüklerini haber verme mucizesi. Hicret'in 8. senesinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem İslam'a davet için bazı hükümdarlara birer elçi ve mektup göndermişti. Şam'da oturan Doğu Roma imparatoruna da bir elçi ve İslam'a davet için mektup göndermişti. Şama bağlı olan Kudüs Vilayeti yakınlarında bulunan Mute kasabasında elçi yakalanmış ve valilerden Şurahbil bin Amr tarafından öldürülmüştü. O zamanki kurallara aykırı olan bu hareket Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi çok üzmüştü. Bu sebepten dolayı derhal 3000 bin kişilik bir ordu hazırlamış ve bunun başına da Zeyd bin Harise radiyallahu anhı komutan tayin etmişti. Sonra orduya şöyle seslenmişti. Zeyt bin Harise şehit olursa komutanlığı Cafer bin Talip alsın. Cafer de şehit düşerse Abdullah bin Revaha komutan olsun. Abdullah da şehit olursa Müslümanlar aralarında kimi seçerse o komutan olsun. Üç bin kişilik İslam ordusu Mute'ye geldiğinde karşısında 200.000 bin kişilik büyük bir müşrik ordusuyla karşılaşmış ve hiç çekinmeden kahramanca bu müşrik ordusuyla çarpışmıştı. Savaş devam ederken sancak Zeyd'in elindeyken Zeyd şehit düşmüş, sancağı Cafer almıştı. O da şehit düşünce sancağı Abdullah almıştı. O da şehit düşmüş, nihayet sancağı Halit bin Velid almıştı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir haberleşme aracı olmayan o zamanda binlerce kilometre uzaklıktaki hadiseleri mucize sonucu görüyordu. Müslüman ordusu Mute'de müşriklerle savaşırken Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeleri mescitte toplayarak minbere çıktı. Zeyd Cafer ve Abdullah'ın şehit düştüklerini söyledi. Sancağı Halit bin Velid'in aldığını bildirdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Halit için "Allah'ım, o senin kılıçlarından bir kılıçtır. Sen ona yardım eyle." diye dua etti. Aradan birkaç hafta geçtikten sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerle birlikte oturmaktayken Yağla bin Münebbih radiyallahu an, Mute Harbi'nin sonuçlarını anlatmak üzere geldi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Yağla bin Münebbih radiyallahu anh'a, Mute'de olanları istersen sen anlat, istersen ben sana haber vereyim buyurdu. Ya Resulullah siz anlatınız dedi. Meydana gelen hadiseleri teferruatlı bir şekilde onlara anlattı binlerce kilometre uzakta meydana gelen olayları önceden görüp anlatması ancak Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme has bir mucizedir. Habeşistan Kralı Necaşi'nin vefatını haber veren mucize Habeşistan Kralı iken İslamiyet'i kabul eden Necaşi, Müslümanlara çok yardımcı olmuştu. Mekke müşrikleri Müslümanlara baskı, işkence ve zulüm yaptıkları sırada iki kere Habeşistan'a hicret etmişlerdi. Necaşi, Müslümanları kendi topraklarında himaye etmiş ve onlara sahip çıkarak iyi muamelede bulunmuştu. Necaşi, vefat ettiği gün, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir mucize sonucu sahabelere haber verdi. Baki kabristanında sahabeleri toplayarak gıyabında cenaze namazı kıldırdı. Habeşistan'dan yola çıkanlar ancak bir hafta sonra Medine'ye gelerek Necaşi'nin vefat ettiğini söylediler. Kıbrıs adasının fethine Ümmü Haram'ın katılacağını haber veren mucize. Bir gün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin akrabası olan Ümmü Harem yemek hazırladı. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi evine yemeğe davet etti. Sevgili Peygamberimiz yemekten sonra istirahat ederken tebessüm ederek uyandı. Ümmü Harem, Ya Resulullah! Neden tebessüm ettiniz diye sordu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Rüyamda muhacirlerden bir birliğin deniz yoluyla cihada gittiklerini gördüm buyurdu. Ümmü harem, Ya Resulullah Allah'a dua buyurun da beni onlardan etsin diye ricada bulundu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona dua etti. Ve sen de onlarla beraber olacaksın müjdesini verdi. Hazreti Osman'ın halifeliği döneminde Hazreti Muaviye radiyallahu an komutasında bulunan İslam ordusu, Kıbrıs adasını fethetmek için sefere çıktığında, Ümmü Harem ilerlemiş yaşına rağmen eşiyle birlikte Kıbrıs'ın sahiline çıktı. Daha sonra attan düşerek şehit oldu. Mübarek kabri Kıbrıs'ta bulunmaktadır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, Fethedilecek Yerleri Haber Verme Mucizesi İstanbul'un Fethedileceğini Bildirme Mucizesi Sevgili Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam, Doğu Roma İmparatorluğunun başkenti olan İstanbul'un mutlaka, kesin olarak Müslümanlar tarafından fethedileceğini bildirmiştir. Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam'den 8 asır geçtikten sonra Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedilmiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden kumandan ne iyi kumandan, onu fetheden ordu ne iyi ordudur buyurmuştur. Roma ve İran'ın fethedileceğini bildirme mucizesi Cabir i̇bn Semure radiyallahu anh'dan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kisra ölünce ondan sonra başka Kisra yoktur. Kayser öldü mü, ondan sonra Kayser yoktur. Nefsim kudret elinde olan Zat-ı Zülcelal'e yemin olsun, siz her ikisinin de hazinelerini Allah yolunda harcayacaksınız. Buhari Kisra kelimesi İran Devlet Başkanı için kullanılmaktaydı. Kayser kelimesi de Roma İmparatoru için kullanılmaktaydı. Hazreti Ömer radıyallahu an döneminde İran fethedilmiş ve Kisra'nın saltanatı tamamen son bulmuştur. İran'ın bütün hazineleri de Müslümanların eline geçmiştir. Hazreti Ebubekir radıyallahu an, Hazreti Ömer ve Hazreti Osman radıyallahu an dönemlerinde Roma İmparatorluğu'nun hakimiyeti altında bulunan Ürdün, Filistin, Şam, Kudüs, Suriye ve Mısır fethedilmiştir. Daha sonra Fatih Sultan Mehmet tarafından İstanbul alınmasıyla Doğu Roma İmparatorluğu'nun hakimiyeti de son bulmuştur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mucize sonucu çok önceden bu fetihlerin gerçekleşeceğini müjdelemiştir. Mısır'ın fethedileceğini bildirme mucizesi Hazreti Ebu Zer radiyallahu anh'dan. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Sizler Mısır'ı fethedeceksiniz. Orası paraya kirat denilen yerdir. Oranın halkına hayır tavsiye edin. Onların bir zimmet, bir de hakkı vardır. Müslim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mısır'ın fethedileceğini önceden haber vermiştir. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın halifeliği döneminde Amr, Bin As komutasındaki İslam ordusu tarafından fethedilmiştir. Savaş meydanında cesurca çarpışan bir şahsın cehennemlik olduğunu haber veren mucize. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte bir şahıs, savaşın ön saflarında kahramanca çarpışıp önüne çıkan müşrikleri kılıçtan geçiriyordu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme sahabeler, o şahıstan övgüyle bahsedip kahramanlıklarını anlattılar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, fakat o cehennem ehlindendir buyurdu. Halbuki şahıs kahramanca ön saflarda müşriklerle çarpışıyordu. Sahabelerden biri onu takip etmeye başladı. Savaşta onun yanından hiç ayrılmıyordu. Nihayet bu şahıs çarpışma esnasında ağır bir şekilde yaralandı yaranın vermiş olduğu acıya dayanamayarak kılıcıyla intihar edip hayatına son verdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin daha önceden vermiş olduğu haber, mucize sonucu gerçekleşti. Umeyr ve saffanın Peygamberi öldürme planını haber verme mucizesi Bedir Savaşı'nda öldürülen müşriklerle esir edilenlerin intikamını almak için Umayir ve Safvan bir plan hazırladılar. O sırada Umayr'in oğlu Müslümanların elinde esirdi. Umayr Medine'ye gidecek, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi takip edip gizlice öldürdükten sonra geri gelecekti. Şayet yakalanırsa Safvan onun bütün borçlarını ödeyecek ve çoluk çocuğuna bakacaktı. Bu planlanan cinayeti işlemek için Umeyr Medine'ye geldi. Hazreti Ömer radiyallahu anh bu İslam düşmanını gördü ve Umeyr'i yakalayarak Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna getirdi. Peygamberimiz Medine'ye neden geldiğini sordu. O da esir olan oğlunu kurtarmak için geldiğini söyledi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona safvanla planladıkları cinayeti teferruatlı bir şekilde anlattı. Umeyr, bu yaptığımız planı benimle Saffan'dan başka hiç kimse bilmiyordu. Sen gerçekten bir peygambersin diyerek hemen Müslüman oldu. Hayber'de Yahudilerin peygamberi zehirlemeye çalışmasını haber verme mucizesi. Müslümanlara her zaman düşmanlık yapan Hayber Yahudileri, müşrikleri maddi ve manevi destek vererek İslam'ı yok etmek için hiç durmadan uğraşıyorlardı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hayber kalesini fethederek Yahudilerin bu hain hareketlerini önlemişti. Yahudiler savaşta da Müslümanlara mağlup olunca bunun intikamını almak için bu sefer Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi zehirlemek suretiyle onu ortadan kaldırmak istediler. Bu vazifeyi de İslam düşmanı olan meşhur Yahudi Selman'ın karısı Zeynep üstlendi. Bir keçi kesip kızarttıktan sonra içine öldürücü zehir katmak suretiyle Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna getirdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve yanında bulunan sahabeler kızartılmış keçiden bir parça aldılar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ağzına aldığı lokmayı yutmadan alıp attı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabelere yemeğin zehirli olduğunu söyleyerek onları yemekten alıkoydu. Sadece sahabelerden bir bin Bera ağzına almış olduğu lokmayı yuttuğu için zehirlenerek şehit oldu. İran şahının mücevherlerinin Suraka'nın olacağını bildiren mucize. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine'ye Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'la birlikte hicret ederken 200 devenin ödülünü almak için Suraka onları takip etmişti. Suraka bu takip sonucu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin izini bulmuştu. ile birlikte bir mucize sonucu kuma gömüldüğü için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme hiçbir zarar verememişti. Kumdan kurtulmak için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemden dua istemişti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona dua edince ile birlikte kumdan kurtulmuş ve takipten vazgeçmiştir. Aradan bir süre geçtikten sonra Müslüman olduğunda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Ey Suraka, İran şahının mücevherleri senin olacak. Biliyor musun?" dedi. Hazreti Ömer radıyallahu an huzuruna getirilen bu mücevherleri Suraka'ya hediye etti ve yıllar önce Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bildirmiş olduğu bu mucizeyi gerçekleştirmiştir. Utbe'nin parçalanma mucizesi İslamiyet'ten önce Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kızlarından Hazreti Rukiye ile Ümmü Gülsüm'ü, amcası Ebu Leheb'in çocukları Utbe ve Uteybe ile nikahlamıştı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme peygamberlik geldikten sonra Kureyş müşrikleri içinde en büyük düşmanlığı amcası Ebu Leheb ve onun eşi Ümmü Cemil yaptılar. Bunun üzerine Allah tarafından Ebu Leheb ve eşinin cehennemlik oldukları bildirildi. Bu duruma kızan Utbe, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme saldırarak hakarette bulundu. Daha önce de bu aile devamlı bir şekilde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme düşmanlık ve eziyet ediyorlardı. İslam dinini tebliğ etmesine hep engel oluyorlardı. Nihayet Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ım, ona köpeklerinden bir köpeği musallat et diye beddua etti. Utbe, bu beddua karşısında birdenbire titremeye başladı ve oradan hemen kaçtı. Fakat korkusu geçmedi. Geceleri sabaha kadar korkusundan yatamaz oldu. Mekke'den Şam'a kervan gidecekti. Utbe Mekke'den uzaklaşmak için bu kervana katıldı. Bir yerde konakladılar. İstirahat ettikleri bir sırada Allah Celle Celaluhu bir aslan gönderdi ve orada bulunanlardan sadece Utbe'yi parçalayıp öldürdü. Kervanda bulunan diğer şahıslara ve develere aslan hiç dokunmadı. Böylelikle Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bedduası gerçekleşti. İran Kisrası'nın Ölümünü ve Mülkünün Parçalanmasını Bildirme Mucizesi Hicretin yedinci senesinde Mekke müşrikleriyle yapılan Hudeybiye anlaşmasından sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem İslam'a davet etmek için bazı hükümdarlara bir mektup ve elçi gönderdi. İran hükümdarı Perviz İbni Hürmüz'e bir mektup ve elçi olarak Abdullah bin Huzeyfe'yi gönderdi. Perviz İslam'ı kabul etmediği gibi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından gönderilen mektubu parçalayıp yere attı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu haberi alınca çok üzüldü. Kisra'nın mülkü tamamıyla parça parça olsun diye bedduada bulundu. Perviz'in İslam'a düşmanlığı bununla bitmedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme iki elçi göndererek Müslümanların kendisine tabi olmalarını istedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gönderilen bu iki elçiye şu haberi verdi. Perviz oğlu Şirvey tarafından hançerle parçalanıp öldürüldü, dedi. Daha sonra iki elçi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin belirttiği anda ve şekilde Perviz'in öldürüldüğünü öğrendiler. Hazreti Ömer radiyallahu anh'ın halifeliği döneminde İran toprakları İslam ordusu tarafından işgal edilerek alındı. Mekke'nin Fethinde Kabe'nin Avlusunda Konuşulanları Bildirme Mucizesi Mekke fethedilince, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hutbe okudu ve bütün Mekke müşriklerini affettiğini, hepsinin hür olduğunu ilan etti. Sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, müezzini olan Hazreti Bilal radıyallahu anha, Kabe'nin üstüne çıkıp ezan okumasını söyledi. O sırada Kabe'nin avlusunda oturmakta olan Kureyş'in ileri gelenlerinden Ebu Süfyan, Attab ve Haris kendi aralarında sohbet ediyorlardı. Attab, Mekke'nin fethinden dolayı çok üzüldüğünü ve bu acı durumu yeni ölen babası Esit görmediği için çok şanslı olduğunu söyledi. Haris ise daha ağır sözler sarf ederek Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği hak dinine inanmadığını belirtti. Ve ezan okuyan Hazreti Bilal radiyallahu anha kızarak hakaret etti. Ebu Süfyan ise daha yeni Müslüman olmuştu. Korkusundan hiçbir şey konuşmamıştı. Çünkü daha önce başından şöyle bir olay geçmişti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'yi tavaf ederken Ebu Süfyan bir köşede oturup acaba tekrar asker toplayıp peygamberle savaşırsam diye içinden geçiriyordu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Süfyan'ın içinden geçirdiği bu kötü düşünceyi bildiği için yanına yanaşarak o zaman da yine Allah seni hakir eder buyurmuştur. Ebu Süfyan daha önceden bu durumu yaşadığı için konuşmamayı tercih etmişti. Aradan kısa bir süre sonra Peygamberimiz yanlarına gelerek kendi aralarında neler konuştuklarını teker teker onlara söyledi. Bu yüce mucize karşısında Haris ile Attab kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldular. Hz. Abbas'ın sakladığı altınları haber verme mucizesi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin amcası Hazreti Abbas radiyallahu an Kureyş'in ileri gelen zenginlerinden biriydi. Bedir Savaşı'nda esir düşünce üzerinde yapılan aramada iki bin dirhem altın bulundu. Her zengin on müşrik askerin giderlerini üzerine almıştı. Hazreti Abbas radiyallahu an bu altınları müşrik askerlere harcamak için getirmişti. Esir düşünce üzerinde yakalanan bu altınlar alındı ve Hazreti Abbas radiyallahu anh'dan fidye istendi. Parasının kalmadığını beyan ederek üzerine yakalanan altınların fidye olarak kabul edilmesini istedi. Fakat... Düşman askerlere harcamak için getirdiği altınların fidye olarak kabul edilmeyeceği kendisine söylendi. Hazreti Abbas radiyallahu an tekrar param yoktur deyince peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ey benim amcam! Eşin ümmü Fadla verdiğin ve bir kısmını gömdüğün o altınlar nerede? buyurdu. Hazreti Abbas radiyallahu an tekrar hangi altınlar dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem eğer başıma bir iş gelirse bu altınlar sana, Abdullah, Fazl ve Kuseyme'ye lazım olur diye ümmü Fadla verdiğin altınlara ne oldu buyurdu. Hazreti Abbas radiyallahu anh, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kesin olarak bildirdiği bu haber karşısında hayretler içinde kaldı ve sen bunları nereden biliyorsun diye sorunca Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah celle celaluhu haber verdi buyurdu. Bu mucize karşısında Hazreti Abbas kelimeyi i getirerek o anda Müslüman oldu. İnsanların içlerinden geçirdiklerini bilme mucizesi Allah Celle Celaluhu, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi mucizelerle desteklemiştir. Peygamberimiz yanına gelenlerin niçin geldiklerini bir mucize sonucu bilirdi. Hatta içlerinden geçirdikleri iyi ve kötü şeyleri daha gelenlere haber verirdi. Sahabeler bunun için onun huzurunda çok dikkat ederlerdi. Vabis el-Eseydî radiyallahu bir gün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna gelerek iyilik ve günahın ne olduğunu sormak istediğinde etrafında çok sahabe olduğu için ona yanaşamadı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu görünce ey Vabis'a yaklaş dedi. Onun huzuruna yaklaştığında hiçbir şey söylemediği halde ona şöyle buyurdu. ''Senin niçin geldiğini söyleyeyim mi?'' buyurdu. ''Söyleyiniz ya Resulullah.'' deyince, iyilik ve günahın ne olduğunu sormak için geldin, değil mi?'' buyurdu. ''Evet ya Resulullah.'' dedi. ''Ey vebisa! Kalbine danış, kendine danış. İyilik insanlar arasında fetva verseler de, fetva vermeseler de kendi kalbinin yatıştığı şeydir. Günah da kalbini kazıyan, Rahatsız eden, göğüste dolaşıp duran şeydir buyurdu. Vabisa hiçbir şey söylemediği halde ne için geldiğini ve ne sormak istediğinin cevabını bir mucize sonucu sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona bildirdi. Şiddetli kasırga çıkacağını haber veren mucize Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Düşmanlarla savaş için 30 bin kişilik bir orduyla Tebük'e doğru yola çıkmıştı. Hicr Vadisi'ne geldiklerinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ''Bu gece kuvvetli rüzgar esecek, hiç kimse yerinden kalkmasın, develeri sıkı sıkıya bağlayın.'' buyurdu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu tavsiyelerine rağmen iki mücahit uymadılar. Biri kayıp olan devesini aramaya çıktı, şiddetli kasırga alıp onu, Tay dağlarının eteklerine kadar sürükledi. Öbür mücahitse abdest almak için kalkmıştı. O da kasırganın etkisiyle toz ve kum yuttuğu için nefes alamaz duruma düşmüştü. Böylelikle daha önceden kuvvetli rüzgarın eseceğini mucize sonucu sahabelere haber vermişti. Kaybolan devenin yerini bildirme mucizesi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Tebük Savaşı'na giderken yolda konakladılar. O esnada Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin devesi kayboldu. Sahabeler deveyi aramaya başladılar. Onlarla birlikte bulunan Yahudi münafığı Zeyd bin Usaid, yanındaki arkadaşlarına peygamberlik iddiasında bulunan ve gökten size haber veren Muhammed kaybolan devesinin nerede olduğunu bilmiyor diyerek Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin aleyhinde konuştu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu münafığın sözlerini kendisine hiç kimse iletmediği halde yanında hazır bulunanlara anlattı ve sonra şöyle buyurdu. Ben ancak Allahu Teala'nın bildirdiği şeyleri bildiririm. Şu anda Rabbim bana devenin falan derede yuları bir ağaca sarılmış olduğunu bildirdi dedi. Sahabeler, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tarif ettiği vadide belirtildiği şekilde yuları ağaca sarılmış halde deveyi buldular ve alıp getirdiler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hem münafığın kendisi için söylediklerini bilmesi hem de devenin tarif ettiği şekilde bulunması büyük bir mucizedir.